Merhabalar, hayırlı akşamlar. TV.net'e hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Ramazan ayının ilk günü, ilk soruların peşindesiyle karşınızdayız. İlk iftarın ardından kıymetli hocamız İhsan ol ve bendeniz Yusuf Genç ile birlikte yeni bir soruların peşinde de diyeceğiz. Bu hafta inşallah Tebriz Matematik ve Astronomi Okulu'nu konuşacağız. Ee, kıymetli Hocam, e, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de hayırlı Ramazanlar diliyorum öncelikle. Siz Yalova'daydınız. Oraları geçelim. Bugün. Oraları geçtim. Ramazan'da durabiliriz. Ee, şimdi tabii bir tarafıyla 11 ay boyunca aslında gelse de kendimize gelsek dediğimiz bizim ee, bir ay hakikaten iklimi. insanın yeni bir iklime. 11 ay kendimize gelemedik diye bir ayda mı geleceğiz? Ee, böyle büyük bir şey. Çoğunluk tanıyorum hocam. Evet. O yüzden. Ee, size şeyi sormak isterim. Tabii hani Buradan itibaren Ramazan'ın ilk günündeyiz. Ee, Ramazan e, belki ona müstakil konuşulabilirdi ama okumak Ramazan ilişkisi ülemanın e, Ramazanları gibi bu iki kavramları böyle söylediğim zaman zihninizde beliren ilk şeyler ne olur? Ya da sizin için sorayım. Sizin Ramazan'daki okuma serüveniniz nasıl oluyor? Şimdi yaramı deşiyorsun. <gülüyor> Öyle mi? Evet. Şimdi ben yurt dışında bulunduğum sırada öğrenciyken. Şöyle bir gözlemim oldu. Ramazan tembel ayına dönüştürülmüş. Tembellik ayına dönüştürülmüş. E, halbuki Ramazan, hayat akarken, her şey devam ederken bir tecrübeyi yaşamaktır. Hmm. Hayattan koparak, çekilerek bir tecrübe yaşamak değildir. Her şey devam edecek. Her şey kendi rütünü içerisinde, kendi akışkanlığı içerisinde ceryan edecek. Ama siz ekstra bir durumu, fazladan bir durumu yaşayacaksınız. Biz ne yapmışız? O fazladan durumu yaşamak için hayatı tırnak içine almışız. Hmm. En azından belirlikiz. O için kendi kendime gençliğimde bir karar verdim. Ramazan'da etkinliklerimi faaliyetlerimi iki katına çıkartacağım. Ve böyle yaparım. Hmm. Ee, o açıdan okumalar, araştırmalar, yazmalar, çizmeler bu ayda artar. Ayın bereketi de var tabi bunda. O açıdan benim e, kişisel şeyim, kanaatim yatağa, yorgana oruç tutturmamak lazım. Hı -hı. Hayat kendi akışı içerisinde nasıl devam ediyorsa devam etmeli. E bu tecrübeyi de o akışın içerisinde yaşamalıyız. Hı -hı. Ki bunun bir anlamı olsun. Sizde şey olmuyor o halde. Çok yaygın olarak bu bir tarafıyla modern, arizi bir durum demek ki. Ee, hani insanın e, idrak e, şeyi düşüyor eşiği. E, diye bir yaygın yorum var malumunuz. Şüphesiz vardır tamam, tamam. belli bir saatlerde ama bunu psikolojiye dönüştürmemek lazım. Hmm, Bu bir biraz durum. psikolojiye dönüştürmüş. E gayet doğal biyolojik olarak maddi bir evre içerisinde yaşıyorsunuz. Yani araba benzinle çalışıyor. Olabilir. Bazı insanların etki yapabilir. Ben bunu bir alışkanlığa dönüştürmesinden bahsediyorum. Bazı insanların için özel durumlar olabilir. <gülüyor> hastalık durumları olabilir. Belirli saatlerde insanların Ayarlarında bazı kaymalar olabilir. Bunlar şey değil mesela. Tekillikler değil. Ama bu bir alışkanlığa, bir kültüre dönüştürülmüş. Ramazan deyince hayattan çekilme. Halbuki tam tersine Ramazan deyince hayata daha da e, girme ve dahil olma gerekiyor diye düşünüyorum. Kişisel kanaatim tabi bu. Ulemaya baktığımız zaman böyle tarihte. Ve Ramazan geldi yatalım değil. Tam tersine Ramazan'da yaptığımız iş, bereket olacağı için daha fazla iş yapalım. Şey örneği yok değil mi? Tam bugünkü durumu yansıtan bir örnek. Klasik dönemde. Vardır ama kişiseldir. Psikolojik böyle genel bir kabule dönüştürülmemiştir. Hmm. Tam tersine Ramazan daha cevval, daha böyle heyecanlı. yani Topluma yansımaları, sosyal ilişkilere yansımaları, entelektüel faaliyetlere yansımaları daha da canlı, enerjik yani. Hmm. O ay içerisinde her şeyde, her türlü etkinlikte bir fazlalaşma, bir artma, bir heyecan var. Çünkü şöyle inanıyorlar. Şimdi oruçlu iken yaptığın işin sevabı ile olmadığın zaman ki yaptığın işin sevabı aynı değil. Dolayısıyla... E, yani, ne yapsak kârdır. Yani, yani tabii bu kadar kapitaliz düşünmek lazım ama e, bu şekilde düşünüyor Örnekler, tarihte çok ilginç örnekler var bunlarla alakalı. E, ulemanın özellikle bizim çalıştığımız konuları incelediğimiz zaman. Yani bu haçta da böyledir mesela bak. Hacca gittikleri zaman insanlar... E oranın bereketinden istifade etmek için olağanüstü fazla etkinlik yaparlar. Hiç değil durmadan. Tabi mesela İslam tarihinde yazılan pek çok eser orada yazılıyor. Ulema özellikle Haç zamanı Mekke Medine'de hmm. eser yazmayı önemsiyor. Mesela bu sadece dini metinleri değilmiş. Geçen bir test savunması yaptık Medine Üniversitesi'nde Arşitesi'nde. i̇bn diye bir matematikçimiz var. Dört matematik kitabını da aritmetik yani sayılar teorisi, e, hesap aritmetik, cebir ve uygulamalı geometri kitaplarını Mekke ve Medine'de yazıyor. Bereketli olsun diye. Bunun çok önemli Tuhfe isimleri genelde, yani adında Tuhfe kelimesi bulunan eserler genelde Mekke Medine'de yazılmıştır mesela. Ona özel bir ad da verirler. Şunu demek istiyorum. Herhangi bir dini e, yoğunluk olduğu dönemde hayattan çekilmiyorsun. O dini durumu, o yoğunluğu hayatın içerisinde yaşıyorsun. Onu hayata eklemliyorsun. Yoksa bizim yaptığımız bir geri çekilmek doğru değil yani. Bunları ben çok yaşadım maalesef yurt dışı tecrübelerimde. Çok üzülürdüm. Buna. Yazılacak metinler, bitirilecek tezler bu aya o zaman. Tabii geçti. bereketli işte Bereketli Şey de tabii enteresanmış bir tarafıyla. Hac'da yazılan matematik kitapları. Çok. Bir başlık olarak. Okunan eserleri sayayım. Mesela Kabe'de el-i el şahra ve tembihat okuyor adamlar. Bir meclis halka kuruluyor. <gülüyor> İbn-i Sina'lı felsefe, Sina. Eseri, evet. Bunu kim anlatırsın bugün? Okuyanlar da ulema yani. Mantık kitabı okuyorlar, felsefe kitabı okuyorlar, astronomi kitabı okuyorlar, tartışıyorlar, müzakere ediyorlar. Bir de şöyle bir şey var tabii. Oraya gelenlerin hepsi hoca. <gülüyor> Endülüs'ten geliyor, Kuzey Afrika'dan geliyor, Orta Aslı'dan geliyor. Birbirlerinden ders alıyorlar o bereket içerisinde. Bir de yıllık uluslararası bir kongre gibi. Tabii o, onu her zaman sıra. hep söylerim. E, İslam medeniyetinin zihninin hard diskidir orası. Bilgiler orada toplanır ve dağılır. Hmm, Onları evet. tabii müthiş. Ee, bunun üzerine konuşuruz bir gün belki. Eyvallah. Ramazan'a ilişkin e, son bir şey daha merak ederim hocam. Tabii birden bunları... Yok e, e, artık güzel bence Ramazan'ın yüzü hürmetine bunlara... Eyvallah at, at, konuşuruz at. demedik diye... Ee, doğrudan bilgiye dayalı bir şey yine soracağım. Ee, Ramazan'da e, yine klasik dönemlerde e, takip edilen bir metin desem size? Şimdi hususen... o, o sosyal sınıflara göre değişiyor. Yani okuma hmm. özellikle e, nedir belirli bir metni takip etme, diyelim ki en varı tenzil okuma, Ramazan'da bunu bereketli olsun diye. Bir, özellikle? Tabii tabii. Özellikle bir tefsir okuyalım ya da bir hmm. e, sahih Buhari okuyalım. Ama bu herkes için geçerli değil. E, alt gruplarda diyelim ki Muhammed'i okuyalım, Ahmed'i okuyalım şeklinde hmm. tabi, özel okuma grupları Ramazan'da yapılır. Ben bunu benim köyümden de bilirim. Yani e, özellikle mesela hanımlar bunu çok iyi organize ederler. Ramazan'da hanımların faaliyetleri daha şeydir. E, yoğundur. Bir araya gelip ortak iş yapma. Tabi burada hatim indirme... Şu onu... anda sadece o var. Evet, evet ama metin okuma özellikle... şimdi Mesela öğrenciler o dönem bu dönemlerde pratik yapıyorlar. Medrese talebeleri. Hmm. Anadolu'nun mesela Osmanlı'da çeşitli köylerine kadar gidip... E, öğrendiklerini orada... Hem topluma hizmet ederek hem de pratize ediyorlar. Onları uyguluyorlar. O açıdan da önemlidir. Ramazan bir tür... E, uygulama, tatbik ayı yani. Öğrendiklerini katbik etme her açıdan. Sizin e, köyde oluyor dediniz ya, çocukluğunuza ilişkin bir evet, detay değil evet. mi bu? Annemden ne okutuluyordu? Hatırlıyor Ahmediye, Muhammediye, Hazreti Ali tabi tabi tabi. Hususen Ramazan'da? Ramazan'da özellikle, evet. Hmm. Sizin peki bir tavsiye verseniz, bana, e, hani izleyicimize yani, de deneyeyim tabi bana. Tabii senin birikiminle, işte, e, amaçladıklarınla çok alakalı. E, özellikle, Ayın bereketinden de istifade ederek, e, mesela ben kendi kişisel düşünce şeyleri e, metinleri okuyorum <gülüyor> bu ayda. Mesela bu Ramazan'da e, masama koyduğum yazmalar, e, kurumundan, Türkiye Yazmalar Kurumu'ndan çıkan Elmalı Hamdi Yazır'ın e, tefsirinin birinci cildini okumayı baştan sona. Hedefim bu. E, Onun ikincisi de çıktı herhalde çıktı ya da çıkacak. Ee, henüz Hı. daha ulaşmadı bana ama e, böyle bir şey okulabilir. Mesela geçen sene Ramazan'da seçme olarak eee Razi'nin İmam Razi'nin tefsiri kebinden böyle belirli parçalar okumuştuk. Hı. Okumuştum. E, onu onu yaparım yani Ramazan okuması dediğim bir şey vardır kendime. Bir tefsir seçip tefsir ona dönüp... tabii tabii yani Hı. biraz böyle tabi benim seçtiklerim biraz alır. teorik tarafları olan yani Razi'nin tefsiri hepsi okunmaz tabii 30 cilt. Nerede <gülüyor> okuyacaksın? ama seçme belirli şeyler ayet tefsilden okuma e, o açıdan bereketli olur e, tavsiye edilir yani eyvallah eyvallah e, özellikle bir araya gelerek okuma yapmak e, kıymetli kıymetli olabilir Hı. Şeyde de var dediğimiz gibi e, bugünkü gibi işte şimdi bugünkü e, şeyle e, düzlemde biz bunu tahayul etmeye çalışıyoruz ya, hocam e, bağımsız grupların ee, okuma e, özellikle gene Ramazan'da okuma yaptıkları okuma yapmak üzere toplandıkları bir kitap halka gibi bir şey vardır var var hmm. ha, Türkiye'de bugün de var şimdi şunu söyleyeyim ee, siz e, okuyarak öğrenirsiniz ama bir şeyin ilme dönüşmesi bilgiye dönüşmesi bir müzakere ister ee, soh dile dö dökeceksiniz şimdi ha gözünüzle hafızanızla aldığın şey unutulur ama onu dile döktüğünüz zaman, müzakere ettiğinizde, bununla ilgili e, Taşköbizade'nin Miftahanın girişinde... E, ...çok güzel böyle akıcı bir cümle var, ben onu tercüme edip bir metinde de kullandım. İşte akıl ölüdür, ilimle dirilir, ilim ölüdür, dersle hayat bulur, e, ders ölüdür, müzakereyle e, ortaya çıkar gibi böyle... ...klasik İslam geleneğindeki bu karşılıklı hepsi müfaale babında. Müzakere, müdarese, müteala gibi... Yani bir yerde karşılıklık, şöyle ilişki olacak. Evren bir ilişki ağı, irtibat diyoruz biz. E varlıkla Tanrı'nın irtibatı, insanla evrenin irtibatı, insanın insanla irtibatı, bir ilişkisellik, bir bağlantısallık söz konusu. Her şey belirli bir ilişki ağı içerisinde varlığa geliyor. Bilgi de böyledir. Yani bunu dene. Herhangi bir şeyi öğrendiğinde, ben onun için genç arkadaşlara hep şunu söylerim. Öğrendiğiniz şeyi hemen anlatın. Çünkü en iyi öğrenme anlatmaktır. Onu dilinize döktüğünüz zaman o tasavvurlarınız belli bir sıra düzeninin içine giriyor. Belirli bir akış, bir anlatı oluşturuyorsunuz. Boşluklar daha bildiğin oluyor. Evet, evet. Çünkü bazı şeyleri düşündüğünüzde harika cümle olabilir. Ama kağıda döktüğünüzde de, dile getirdiğinizde çok da şey değildir, çarpıcı değildir. O yüzden müzakere etme, ders yapma, karşılıklı tartışma... E, ...mütalağa etme karşılıklı belirli bir ekiple her zaman bilgiyi çoğaltır. E, her zaman bilgiyi çoğaltır. Hmm. Uygulama epistemolojik bir kaynaktır. Yani sadece pratik anlamıyla bina yapmak e, anlamında demiyorum. Bilgiyi ameli bir şekilde e, belirli bir grup içerisinde dolaşıma sokmak. Onu tartışmak, kenarını, ötesini birisini sorgulamak bilginizi arttırır, çoğaltır ya. Bu e, tabi cemaatte e, bu açıdan tam rahmet var. Ramazan'da da hususen e, böyle bir grup okuması. Tabi tabi yani bu Ramazan'da bunu ayrıca yaparsın ama bu normal şartlarda da böyledir. Şimdi e, diyelim ki siz üniversitede de yüksek lisans doktora derslerini mesela hani lisans dersi bir diskurdur değil mi? Siz her, o konuda herhangi bir olmayan insana bir şeyi aktarmaya çalışırsanız yüksek lisans doktora tezlerinde Müzakere dersiniz çünkü karşında az çok yetişmiş insanlar var ve oradaki ders zevkini, oradaki müzakerenin, tartışmanın zevkini hiçbir yerde bulamazsınız. Hele hele e, yetişmiş insanların e, müzakeresini dinlemek kadar benim kişisel kanaatim tabii bu. Ben bunu çok yaşadım hayatımda. Hocam biz de yaşıyoruz şeyde e, haberiniz vardır sizin. Teklif dergisinde bir açık oturum var. <gülüyor> <gülüyor> onu köşküyle takip ediyoruz. Evet. Orada onu tam o kastettiğiniz şeyi görüyoruz. Şimdi hem yurt dışında batı hem de Arap dünyasında bulunduğum esnada... en sevdiğim olaylardan biri... konumu uzmanlarının bir araya geldiği toplantılara katılmaktı. Bazen nefis gösterisine dönüşürdü. Olsun ama o işte tadı o birbirleriyle müzakere eden bilen insanlar, birbirleriyle müzakere ettiklerinde siz genç bir insan olarak çalışacağınız pek çok konuyu yakalıyorsunuz. Aa bu da var, şu da var diye. Ve onlar kalıcı da oluyor. Yani göz önemli şüphesize malumat devşirmek bakımından. Ama o malumatın bilgiye dönüşmesi, ilme dönüşmesi onun biraz değirmen, hani değirmen taşının dönmesi gibi una dönüşmesi Biraz size zihninizin o bilgiyle hemal olması bu da karşılıklı müzakere tartışma ve benzerilerini çok daha iyi oluyor. Tabi. Bu tavsiye edilir. kitap okuyun hemen o kitabı biriyle müzakere edin. Eyvallah. Eyvallah hocam. Ramazan güzel başladı. Rahmetiyle bizi dahil etti. İnşallah İnşallah tuzunu da bayramı da görmüş oluruz diyeyim. Çok sert ve hızlı geçeyim hocam. Demin gelirken yolda konuşmuştuk. Ben gördüm, size söyledim, siz haberim var demiştiniz. Kant'ın dördüncü kritiği bulunmuş diye bir Fransızca evet, sitede paylaştı, haber vardı. Siz metne bakmışsınız. Evet, metnin ben yani Fransızcasını Türkçe'ye tercüme ederek okudum. Böyle bir iddia var, göreceğiz bu ne kadar akademik kalinelere, ispatlara dayanıyor. Ama ilk yorum çok olumlu değil. Metne baktığınız hani evet. konu ilia ilişkin metne evet, evet. gülmek üzerine bir kritik. Evet, gülmenin kritiği. Yani insan niye güler, niye güleriz, niçin güleriz? Hmm. Ee, onun bir tür formal e, analizini e, kategorik analizini yapıyor Kant her zaman gibi. İlginç tabii bir büyük bir filozofun böyle bir konuya el atması ki Kant biliyorsanız abus ciddi efendim bir insan olarak bilinir. Kafası da mühendis gibi çalışan bir felsefecidir. E, kılı kırk yararak düşünen bir insan. Önemli bir insan tabi. Onun böyle bir metin yazması Hı. felsefe tarihi açısından e, oldukça ilginç bir eser. Tabi seviyesi nedir, içeriği nedir onu Kant uzmanları ya da bu konuda çalışan uzmanlar değerlendirebilirler. Gülme üzerine Berso'nun güzel bir çalışması evet, var. Çok tabii. E, bu tür e, alengirli konularda e, ya gülmek insanın en önemli özelliklerinden biri. Yani gülmene de Niye güleriz hakikaten? Bunun üzerine düşünmek önemli bir şey. E, bu tür konularda e, özellikle 19-20. yüzyılda e, Batı Avrupa coğrafyasında çok ciddi hatta bazen de absürt seviyesine varacak çalışmalar var. Eyvallah. Ee, Sizin ama ilk izleniminiz ki bu çok detaylı yapılmamış bir göz e, tabii atma. Tabii ben şimdi onun metnini biz elimizde yok. Henüz daha Almanca'da e, yazıldı büyük ihtimalle o. İngilizcesinin olması lazım ki okuyalım. Ama ilk e, izlenimim benim. Ee, çok böyle diğer kritikleri gibi kallavi bir metin değil gibi geldi bana. Kant'ın altında kalmış. <gülüyor> evet. O kadar ciddi bir adam demek ki gülme ile fazla hmm. haşır neşir olamamış gibi geldi ama ilginç tabii. Felsefe tarihi açısından önemli bir tespit eğer ee, şeyse doğruysa. Eyvallah. Hocam şimdi geçen hafta söylediğimiz üzere Tebriz Matematik ve Astronomi Okulu'nu konuşacağız. Bir önceki hafta biz Meraga'yı konuşmuştuk. Ee, orada da yerler kalmıştı. Bugün belki oraya da temas hiçbir, ederiz. Hiç, hiçbir zaman işbirli bitmez ee, yani. Evet, böyle tadımlık yerler. Nasıl başlayalım diye şimdi bakıyorum. Ee, Bir hatırlatalım istersen Yusuf Hocam. Ee, bu konulara niye girdik? Bu konulara biz esas itibarla içinde yaşadığımız coğrafyada Türk düşüncesinin arka planını e, analiz Başar etmek için, için yaklaşıyoruz. Yani... E, neticede e, insan hafızasıyla kaimdir. E, hafızamız da büyük ölçekte tarihtir. E, düşünce biz farkında olalım ya da olmayalım. E, bu topraklarda, bu coğrafyada, Anadolu'da, Balkanlarda e, ki kültürün e, arka planı, entelektüel anlamda arka planı ne? E, bu bir, bir, bir, bir mesele de şu, e, şu anda belirli cevaplarla iş görüyor insanlar. Bu cevapların ne zaman ortaya çıktığı ve bunların sorularının neler olduğu bunların köklere gitmek. Yoksa Meragat, Meragat, Tebriz bunlar kendi içerisinde bir akademik araştırma alanı olarak önemlidir şüphesiz ama bizim bunları konuşmamızın sebebi sadece onların tarihsel e, likleri değil aynı zamanda e, içinde yaşadığımız e, kültür durumunun Farkında olalım ya da olmayalım. Arka planıyla alakalı mülahazalarda evet, bulunmak. Yani şey de yoktu, Müslümanlar bir dönem neler yaptılar? görünmeye hali, öyle bir... böyle derd, bir, bir derdimiz yok. İnsanlık tarihi bir bütündür. E, o insanlık tarihi içerisinde kültürlerin tecrübeleri vardır. Bu tecrübeler birbirleriyle ilişkilidir, birbirleri beslerler. E, ileride ortaya çıkacak düşünce de ya da kültür hareketleri de böyle yapacaktır. Şimdi özellikle Tebriz bu açıdan mesela çok ilginçtir. Bizans... Tebriz ilişkisi üzerine mesela duracağız. Hı. Nasıl ki Meragayı anlatırken Çin, evet. Orta Asya, Hint, Hint. E, Taoistlerin e, Meragaya gelmesi ya da Meragadan e, Çin'e e, e, hocaların gitmesi, alimlerin gitmesi nasıl konuştuysak, Hattatların gitmesi hatta. E, şimdi Tebriz'de de Bizans'ın bu şu açıdan önemli. E, mesela benim bir yazıda kullandığım bir cümle. İstanbul fethedilmeden Bizans zaten entelektüel anlamda yani bilim açısından İslamlaşmıştı. Bunu evet söylemiştiniz evet. daha önce de. Hatta hatta şeye kadar Galileler ortaya çıkıncaya kadar yani yeni nasıl diyelim bilmet tarzı. işte Kopernikler, Tycho Brahelerden itibaren Simon Stevinler filan falan İtalya Akdeniz coğrafyası da büyük oranda bir İslam Kültür, bilim, felsefe bilim açısından İslamlaşmıştı. Onun için ben bazen söylüyorum bunu. Bizim e, özellikle yüksek sikolastizmi e, batı e, düşüncesi için söylüyorum. İslam kültürünün bir parçası olarak dikkate almamız lazım. Yani Albertus Magnus'lardan Thomas Aquinas'lardan, Okam'da, Wilhelm'lardan Suarez'e kadar gelen o büyük e, entelektüel Birikimi e, dayandığı temeller elbette Avrupa kültürüyleki Hristiyanlığın temel ilkeleriyle e, bütünleşmiş, onda hiç şüphe yok. Ama oradaki İbn Rushd'in işte Farabi'lerin İbn Sina'dan İbn Hayyim'den haricinde falan bir aldığımız zaman e, onu İslam kültürünün bir parçası olarak görmek lazım. Hmm. Ve o şekilde yazmak ve okumak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu no peki, eyvallah bunu hocam, hani atıflardan falan da anlaşılabilecek bir tarafıyla, bunu bugüne uyarlayabilir miyiz? Bugün de şimdi bize... Biz batı kültürünün bir parçası mıyız? E, tabii canım kültür, ya, felsefe, bilim, teorik, bir bütün. Biz bugün Hı. fizik okuyoruz, kuantum fiziği, efendim, relativity okuyoruz, Newton fiziği okuyoruz. E, neticede bu fiziğin üretildiği bir coğrafya var. Bunu ırkçı bir perspektifle birileri savunabilir, o önemli değil ama bunu işte Newton üretmiş. İşte Descartes'ten başlamış. Nüften üretmiş. E, Bernoulli -Bern ailesi çalışmış. Getirmiş. Işte Max e, nedir onun adı? E, Maxwell e, elektromanyetik teori filan falan derken bugüne gelmiş. Yani biz bugünkü Türkiye'de okutulan fizik o fiziği bir parçası değil mi? Dolayısıyla siz fizik tarihini yazdığınız zaman oran bir parçası olarak o fiziği okuyorsunuz. Bu gayet doğal bir şey canım. E, ama ben bunu... Aa, neler neler yapmışız abi demek anlamında söylemiyorum ama tarihsel vaka olarak belli bir dönemde dünyanın çeşitli bölgelerinde e, cari olan felsefe, bilim, e, İslam medeniyetinin merkezin bir parçası. Mesela siz şimdi e, 17. 16. yüzyıl ve 17. yüzyılda Hint kültürüne baktığınız zaman Ali Kuşçu'nun Risale-i Derin Misra Risale okuyorlar. Ali Kuşçu İstanbul'da öldü 1480. risane der ilmin hey'a okuyorlar. Yani o dönemde bir orta seviyede e, bilimsel astronomi neyse onu yazan Sanskritçeye çevriliyor, şey ve okutuluyor. Bununla da yetilmiyorlar mesela. E, Bircendi'nin e, meşhur e, Semerkant okulunun devamı olan Bircendi'nin Nizamettin Bircendi e, Tursi'nin, bu Meraghan'ın kurusu olan Nasreddin hesine, e, özellikle gezegenler teorisi kısmına yazdığı şerri yine e, Hindu dillerine çevirip orada e, Hindu rahiplerinin entelektüleri okuduğunu görüyoruz. E şimdi bu İslam medeniyetinin bir uzantısı, bir devamı. Bu tarih de dediğim gibi 16. yüzyıl ve 17. yüzyıl. Mevlana'nın meslevisini çevirdiklerini biliyoruz. O açıdan e, nasıl ki Geçen hafta eee şeyin eee Şemseddin şey Cemalettin Buharinin şeyde nedir ona da Kubilay Han zamanında Çin'de kurulan İslam hastanesi hmm. falan İslam medeniyetinin bir uzantısı ve devamıysa İtalya'daki özellikle Afri, Akdeniz coğrafyasında vuku bulan hatta İngiltere'ye kadar uzanan o entelektüel birikimi de Ortak bir kültür havzası diyorum ben buna. Bugün de ortak bir kültür. Yani siyasi teşekküller. Bugün Almanya, Fransa ayrı bir devlet ama geçici de Alman kültürüyle Fransız kültürün ortak müşterekleri çok değil mi? Evet. her hele, hele felsefe, bilim gibi. E bakın bunu bizimkiler, ya bizimkiler derken bizim tarihimizdeki büyük yöntelikler bunu söylüyor zaten. Yani e Taşköprizade'nin miftahal sadesinde teorik bilimlerin e zamana, mekana, millete, ırka, dine göre... Farklılığı olmaz dediği bu. Farklı olmaz derken değişmez anlamında değil. Yöntem olarak bunlar tüm insanlığın, idrakinin bir tezahürü olduğu için ortaktır bunlar diyor. Ha, dil bilimleri değişir. Edebiyat değişir, şiir değişir, dini bilimler değişir. Bunuz. Ama matematik, astronomi, fizik e, elbette onun irtibatlı olduğu felsefi yorumlar farklılaşabilir ama e, o astronomi bilimi kendinde ya da matematik bilimi kendinde hiçbir zaman farklılaşmaz. Şimdi bak öyle olsaydı konu konu yaşıyor ama e, şimdi Osmanlı'nın en büyük rakimi 16. yüzyılda kimdi? Safevilerdi değil mi? E, e. İdeolojik farklılaşma vardı ve iki Türk devleti e, kendi arasında ciddi kavga ediyorlardı. E, ama e, bir Safevi aliminin yazdığı matematik kitabı Osmanlı medreselerinde 300 yıl okutuluyordu. Ya da astronomi kitabı. Ya da el Kayseri'nin ya da Molla Fenari'nin yazdığı metafizik metin ...İran'da okutuluyor, hala okutuluyor. Yani bu bu ayrımı yapabiliyorlardı. La mezhebe fin nazariyat. Erken kastettikleri bu. Yani mezhepte, e, şey, nazariyatta, teorik düşüncede... ...bilimde, sanatta, felsefe O dönemde bu neydi? Hikmet de adı bugün bilimdi, felsefiydi neyse. E, burada böyle bir ayrım yapmak doğru değil. Alt seviyelerde yapılabilir. Kültürel olarak yapılabilir ama... E, ...felsefe, bilimin kendi entelektüel macerasında bu ayrımı zaten yapmıyorlar. Eyvallah üzerinden tekrar geçmiş olmak tabii faydalı oluyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim hocam. Orayı biraz çünkü açmak istiyorum. Kostan zaten İslamlaşmıştı. Dediniz bir önceki cümlede de biz Meragayı, biz Tebriz'de bugün konuşacağımız matematik astronomi niye konuşuyoruz? Çünkü bunun verimleri Anadolu'da işte İznik'te kurulan ilk medresenin detaylarını okuduğumuz zaman sonuçları Tabi tabi. Şimdi bak diyorsunuz. Tokat'ta Davud'ul Kayseri İznik Medresesinin müderisteninden değil mi ve Osmanlı ilmiyesinin işte gelenek hep onu zikrederek başlar. Daha orada başka kişiler de var ama Davud'ul Kayseri'yi zikrederek başlar. Davud'ul Kayseri Tokat'ta kimden okumuştu? i̇bn Sartak'tan. i̇bn Sartak kimden okumuştu? Asilüttün Hasan'dan. O ne? Meragan'ın müdürü adam. Peki Davud'ul Kayseri Tokat'tan sonra nereye gitti? <gülüyor> Tebriz'e gitti. Tabi tabi gitti ve orada Rebi Reşidi biraz sonra ondan sonra. Rebi Reşidi de e, Kaşi'den okudu. E, dolayısıyla bu, bu birbirinden kopuk değil bu adamlar. Yani birbirlerinin <gülüyor> Davul Kaşileri Kahire'de de okudu canım. Yani birbirlerinin İslam dünyasındaki entelektüel merkezlerin nereler, hangi hocalar nerede bulunuyor. Biz e, hocam o mesela o haritayı tam açabilirsek eğer şeyi anlayabileceğiz değil mi? İznik'te kurulan o medresenin Neyi niye nasıl yaptığını tabi tabi kesinlikle geriye doğru şey yapar anlayabiliyoruz tabii, tabii. anlayabileceğiz sadece iznik değil daha sonra Osmanlı dünyasında ortaya çıkan tıp bilimleri efendim dil bilimleri mantık bilimleri matematik bilimleri yavaş yavaş gelişirken hangi arka plandan geliyor bunlar bu o arka plandaki bilgiler buraya nasıl ulaştırılıyor kim hangi kanallarla geliyor bunların hepsini tespit etme mümkün bunlar var zaten yani. Bu Konstantin'in zaten İslamlaşmıştı. Burayı biraz açmak istiyorum. Ondan dolayı hocam. Malum gene Türkiye'de konuşulan bir şey de bu, konu hala da konuşuluyor. Fatih'in Hristiyanlık hususen Batı hayranı. Olduğuna yok. dair böyle zırvalar, tevil götürmez. Hayran olacak bir şey yok orada. Ee, <gülüyor> orada hayran olacak bir şey yok. yok Dediğiniz şimdi o iki şeyi yan yana getirince, yok, yok, öyle, o, o, burayı onlar, anlamamış olmanın sonucu. Yok onlar popüler kültür o. Yukarıda öyle şeyler yok canım orada hayran olacak ne var yani. Şimdi bir kere şöyle Yunan kültürünü, Helenistik kültürü siz batının merkezine koyarsanız saçma sapan bir durum ortaya çıkar. Bu Müslümanlar ya da Osmanlılar kendi kültürlerini geriye doğru götürürken orada neyle karşılaşıyorsun? Yani Osmanlılar klasik İslam diyeceklerdir. Klasik dönemci Yunan diyeceklerdir. Bugün biz buna şeyi de katıyoruz. Mısır ve Mezopotamya, Anadolu kültürüne de katıyoruz. Çünkü o konuda ilgili bilgilerimiz var. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir şey yok tabii. Şimdi insan kendinden daha iyi olana, daha güçlü olana, daha estetik olana bakar. Aynen. O dönemde henüz öyle bir şey yok Batı'da. Ee, Kıbırdanmalar var şüphesiz. Ee, ama diyelim ki siz İtalya'da okutulan metinlere baktığınız zaman ya da Bizans'ta Kaykonides'in biraz sonra isminden bahsedeceğiz. Çivildiği metinlere baktığınız zaman Tebriz'de yazılan metinler. Ee, şimdi bak sana bir şey söyleyeyim. İbni Haldun, hani herkes çok önemsiyor İbni Haldun. Onun için söylüyorum. <gülüyor> yani semasında tek yıldız. Her zaman söylerim. Sema'da tek yıldız varsa oraya sema denmez zaten yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam Yani bunu gözden kaçırmamak lazım. i̇bn Haldun diyor ki şeyde e, otobiyografisinde. Hocamla diyor, müzakere ettiğimiz zaman Muhammed Abili hocası, e, belli bir konuda e, bizi izam etmek için, yani tırnak susturmak için, Yedüllü'ne bir Tebriz. Bizi Tebriz'le delille, delil getirirdi. Ya bu Tebriz'de böyle kardeşim. Yani bizde şimdi var ya... Harvard hocaları böyle diyor. Efendim İsviçre'li bilim adamları diyor. Ne yapalım yani diyoruz ya. Evet. Tebriz'de bu böyle derdi diyor. Bunu diyor İbni Haldun. Ya şimdi bu ne demek? Ben bunun üzerine çok durdum. Yani Tebriz'den delil getirmek, Tebrizle delil getirmek... Tebriz'de bu iş böyleydi ne demek? yani? Tebriz'de ne oldu? Buna dikkat etmek lazım. Şimdi bu tür şeyleri, merkezleri çalışmak demek aslında belli bir geleneğin kendisini nasıl ürettiği, nasıl nesiller arası aktarıma soktuğu, hafızayı nasıl işlediğiyle de çok alakalı. Şimdi hatırlarsan geçen hafta ne dedik? Moğolların yıktığı bir dünyada ulema kendi siyasetini inşa ederek mevcudu tespit etmeyi bir araya getirmeyi hem eser hem isim düzeyinde ve bunu yeniden üretmeyi amaçladı. Daha sonraki süreç, mesela Tebriz bu yapının Meradaki kurulan yapının şey dedim devamı ve daha ayrıntılı ve daha geniş ölçekli üretimi. Hmm. Şimdi önce şöyle tarihe bir bilgi vereyim şimdi. Bağlım ilhanlılar. Hocam şimdi birkaç dakikamız kalmış. Dilerseniz ilk bölüm hızlı geçtik. Hiç girmeyelim. Reklam sonrası doğrudan Tebriz Matematik Astronomi Okulu'na gireriz. Şeyi sorayım. Geçen hafta zannediyorum sormadım. Merak'ı konuşurken. Şimdi normalde Rasathan'e kayıtlarda buralar. Siz Hususen Matematik ve Astronomi Okulu. Tabi. Adı bu değil mi? Yani bunu Tam. Edward Kennedy bu adı veriyor. Matematik tabii ve astronomi okulu ibadet. bizlerse kimse itibar etmez canım yani. Edward Kennedy biliyorsunuz modern dönemde özellikle 2. Dünya Savaş'tan sonra İslam bilim tarihini yeni bir yöne sokan, tesadüfen tabii sokan ve yetiştirdiği öğrencilerle de bir gelenek oluşturan bir isim. Amerikalı bir bilim tarihcısı. Amerikan Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde görev yapıyor. E, pek çok ismi yani yetiştiriyor ya dolaylı olarak yönlendiriyor. Ben kendisini tanıdım. E, aynı zamanda sanatkar da bir insandı. E, şimdi e, o tarih, onun verdiği bir isim bu. merak Matematik Aslında Okulu. Yöntemine ilişkin matematik vurgusu. Çünkü biz bir sürü başka disiplin de... E... Ağırlık noktası o. Temel şey tahrir, için. Tahrir, yani tahrir hareketinin kurumsallaşması. Orada tüm Akdeniz dünyasında ve İslam dünyasında etkisi oranında Hint ve Çin matematiğinin astronomisinin harmanlanıp yeniden o eserlerin tahrir edilmesi hmm. ve e, matematik ve astronomi konusunda çalışmaların ileri götürülmesi ve özellikle doğanın matematik idrakine giden e, mantık yanında matematik idrakine giden e, yolların döşenmesiyle alakalı ki Tebriz burada bir adım daha öne çıkacak. Şunu tartışacak mesela Tebriz'de bilim adamları. Doğa mı mantık, şey matematik mi mantık mı? Matematik mi metafizik mi? Bunları tartışacaklar. Bu Hangisini eşyanın hakikatini bilmek e, için öne çıkartmamız gerekiyor. Ha burada nihai bir karara varmak önemli değil ama çok ciddi bir şekilde tartışacaklar. Bazen mesela şimdi çok ilginç bir şey söyleyeyim. Diyelim ki siz 1300'de yazılmış, 1300'de yazılmış bir metni ee, anlamak için bu tartışmaları bilmeniz lazım. Adam orada bir isim vermeden bir şeyi eleştiriyor. Ya kim bu adam? Bir fikir eleştiriyor. O fikri arka planını eserleri geriye doğru okumak. Hmm. O e, paragrafların e, sorularını bulmakla alakalı. Şimdi e, genç bir arkadaş bir konu çalışırken o paragrafı anlamıyordu. Bana gelmiş. Dedim ki bunu soruya çevir. Bu hangi sorunun cevabı olabilir? Hmm. Peki çocuk soruya çevirdi. Peki dedim bu soru nerede soruldu? Onu bul dedim. Soruyu bulunca bitir metin e, ilmik ilmik sökülüyor ortaya. Tabii açılıyor ortaya. Hmm. Yani e, bu insanlar bir, bir metin yazdıklarında e, entelektüel uzayı çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla birbirlerine yani e, matematik doğaya ilişkin e, gerçek bilgiyi vermez diye bir cümle yazdı 1340'teki bir adam. Niye yazdı Cem Demek ki doğaya ilişkin gerçek bilgiyi matematik verir iddiasının olması lazım. Eyvallah. Anladım, fermanım yani. Tamam, burada nokta koyalım tamam. hocam. E, reklamdan sonra soruların peşinde devam edin. Evet yeniden merhabalar. Soruların peşindeye devam ediyoruz. Tebriz Matematik ve Astronomi Okulu'nu konuşacağız dedik bu bölüm. ilk bölümde etrafında dolaştık, altyapısını kurduk. Şimdi inşallah e, girmiş olacağız. E, bunu da e, ilk bölümde İhsan Hocam e, çok netlikle e, ifade etti. Tüm bunları niye konuşuyoruz sorusunun e, cevabı olarak. E, Türk düşüncesinin kodlarını açmaya çabalıyoruz. O kodları geriye doğru gelip ilk neşet ettikleri yeri anlamaya çalışıyoruz. O sebeple şimdi bir Gazan Han Rasathanesi. Şenbi Gazan. Şenbi Gazan Rasathanesi. Şenbi değil külliye. Külliyesi evet. Tebriz Matematik ve Astronomi Okulu. Şöyle bir şey yapalım. Geçen hafta Moğollardan bahsettik. Tekrar bahsetmelim ama inanlarda Ahmet Teküder bir Müslüman olmaya çalışıyor mu? E, iki, öldürüyorlar onu. Daha sonra şey e, Gaziantep Müslüman olan ilk ilhamlı. Hükümdara. Hükümdara. Orada çok bir parantez açayım hocam. E, ahali e, büyük oranda zaten böyle bir... E... Ahali zaten Müslüman ahali tabii yani. Tabii, tabii. Ahali de bir problem. Yönetici elit. Ama Gaziantep Müslüman olması e, daha önceki Müsl... e, Moğolların Müslüman olmasına benzemiyor. Yüz bin Moğol Yıldın. onunla birlikte Müslüman oluyor. Ee, ve hazırlıklı buna. Ee, tabii yaptığı çok önemli şeyler var. Şimdi şöyle, mesela ondan önceki Abaka Han, Han Budist. Özellikle e, Abaka'nın eşi Hristiyan ve Müslümanlar çok zulmediyor. Yani e, belki sizin e, yönetici, yönettiğiniz insanlar Müslüman büyük çoğunlukla olabilir ama e, sizin siyasi enstrümanlarınızla onları birbirlerine karşı kullanıyorsunuz. Şimdi Gaziantep Müslüman olunca Tabii ki bütün halk rahat ediyor. Büyük bir Moğol kitlesi de Müslüman oluyor. Ve kazanan bir özelliği de bütün devleti yeniden reforma tabi tutuyor. Özellikle bizim açımızdan, felsefeyim tarzıların önemli olan bu Yam Teşkilatı yeniden örgütlüyor. Bu Yam Teşkilatı hatırlarsan... Şöyle açısından, Tekrar bir Yani bir şey. Neydi o? Büyük bir... Posta teşkilatı. Posta teşkilatı. Askeri posta teşkilatı ama... Bu bir, bir kere kurulduktan sonra bilginin, malın, alimlerin, e, ticaretin, seyahatin de kolaylaşmasını hmm. sağlıyor Güvenlik, güvenliği, de tabi güvenliği değil tabii güvenliği ve tabii güvenliği sağladığı için. Şimdi e, burayı anlamak e, açısından şöyle 1250 ile 1350'ye baktığımız zaman e, yukarıdan ne var? Şam ve Kahire'de e, 1250 sonrasını söylüyorum muazzam bir tıp okulu var. İbn nefis yaşıyor. E, İbnül, e, İbnül Kuf. Bunlar Dahvar'ın... E, 1200'lerin başında yaşamış Abdurrahman Dahvar'ın talebeleri. Orada bir tıp okulu var. Bu okulun kendine ait özellikleri var. E, teorik ve pratik özellikleri var. Tıp anlayışı çok farklı. Mesela çok ciddi bir kavga var burada. Egziye mi edviye mi kavgası var. Mesela. Nedir hocam? Yani... E, belki bugünkü tıp için bile bu anlamlıdır. Yani önemli olan beslenme midir? Biz buna mi ağırlık verelim yoksa ilaç tıbbı mı? Önleyici tedaviler mi? Yani bir grup tabip diyor ki kardeşim önemli olan hasta olmamaktır. sıha. Yani önemli sıhati korumaktır. Bunun için de insanların beslenme alışkanlıkları, yaşama alışkanlıklarını değiştirmemiz lazım. İlaç vererek hastalık tedavi edilmez. Adam aynı şekilde yaşamaya devam ediyorsa, aynı şekilde besleniyorsa, aynı şekilde oturupması, kalkması, yürümesi, koşması aynıysa sen istediği kadar ilaç ver. Bastırırsın onu diyor mesela. Edviye ve Eğziye kavgası, kavgası var. Çok ciddi bir kavgadır bu. Tabi mesela hiç kimse sormuyor. Niye İbni Baytar'ın e, en önemli Eğziye ve Edviye kitabı burada yazıldı? Bundan spor olsun diye yazılmıyor ki. Mesela bu bir şey. E, dolayısıyla Kahire'de, Şam'da büyük bir tıp hareketliler var. İkincisi Yine çok özür. E, harita çıkarttıktan sonra harita tam, tamam tamam. Daha ilk ayağınızı ilk ayağınızı evet. Ondan sonra soracaktım ama şimdi e, araya girip sorayım. E, mesela burada tıp dediğimizde tıp teorik tıp üzerine de bir şey var. Kaynama var. <gülüyor> Husus sen niye bu kaynama? Tam bu devrede. Ona dair bir şeyimiz Tabii var o, mı? <gülüyor> onu ayrı bir bahiste ele alalım. Abdurrahim Dahvarın e, şey, projesini. Tıp anlayışını incelememiz lazım. O 1230'larda filan. Ee, İslam tıbbının geldiği yapıyla da alakalı o. Ee, o ayrı bir konu Eyvallah. şimdilik. U uzun ee, i̇kincisi yine Mısır'da. Şam e... ve Kahire'de bir tıp okulu evet. ortaya çıktı dediğiniz çıktı bu. Çıktı ve bu okulun en büyük temsilcileri yaşıyor. Ki bunlarla Tebriz'in özellikle Tebriz'in başındaki isim olan Meragan'ın başında Aset'in tuisi vardı. Tebriz'in başında da Kutbettin Şirazi var. Kutbettin Şirazi'nin Kahire ziyareti ve i̇bn Nefis'le bir araya gelmesi. Mesela, bunlar film yapılması gereken yerler. Yapın ne abi herhalde? yani ben <gülüyor> size malzemeyi vereyim. Eyvallah. Ee, i̇bn Nefis'le bir araya geliyor. i̇bn Kuf'la bir araya geliyor. Büyük ihtimalle i̇bn Ebu Ebu Seybi'ye de büyük tabip onlar. Hepsi bunlar dahvarın talebeleri. Bunlarla bir araya geliyorlar. Ee, şimdi i̇bn Nefis'i biliyorsun küçük kan dolaşımını keşfe 30 ciltlik adamın tıp astrofetisi var ya yani bir sürü metni var. Şimdi ikincisi ise yine bu dönemde Kale'de pratik astronomi. Ve astronomi aletleri geleneği kuruluyor. Hasan el-Merrakuşi, o da Endülüs'ten geliyor. Bunu bir kenara koyalım. merak'ayı konuştuk, şimdi onun üzerine durmayacağım ama Tebriz'de ise esas sorun matematik-doğa ilişkisi. Yani biz gerçekliği hangi yöntemle bilebiliriz tartışması? Anadolu, Konya'da ise ana tartışma gerçekliği biz meşayi yöntemle mi kelami yöntemle mi yoksa e, irfani yöntemle mi biliriz ya da bilemeyiz tartışması bakın yoğun bir tartışma var. Ve bunlar birbirleriyle alakalı mesela Kutbuddin Şirazi Konya'da Mevlana'yla e, karşılaşıyor. Hatta iyi anlaşamıyorlar. Konevi'den ders alıyor, Konevi'ye ders veriyor. Anlatabiliyor mı? Ya bunlar böyle birbirlerinden kopuk, birbirini tanıyorlar. Geçen hafta bahsettiğimiz o eee sarayına giden Sıradettin Mevi Konya'da. Kutbütin şirazi Konya'da, Kayseri'de, Sivas'ta. Bunlar üzerine konuşacağız. Ee, şeyin Bizans'ta ne oluyor? Bizans'ta ise e, Kutbütin şirazının başında olduğu Tebriz'de eğitim gören Kaykonides'in önce Trabzon, sonra İstanbul'da kurduğu astronomi ve matematik okulları var. Bunlar o kadar önemli ki, düşün 1000 yıllık Bizans tarihinde en üretken matematik ve astronomi en üretken dönem bu dönemdir. 1250 ile 1300, 1250 demeyelim. 1300 ile de 1450 arası. Bu İstanbul'un fethinden hemen önce şeye giden, İtalya'ya giden işte e, Gemistris Platon, Skolaryus, Amelitses, e, Trabzonlu George gibi isimler oraya gittiklerinde bu adamlara inayet anlatmıyor ki. Astronomi tartışmaları var, matematik tartışmaları var. Bunlar nereden öğreniyorlar bunları? Kaykolides'in talebeleri bunlar. Kaykolides gelin da, ta, doğrudan talebeleri değil de o geleneğin öğrencileri. Ne konuşuyorlar? İslam dünyasındaki e, astronomi, İslam dünyasından gelen matematik. Yani ortak bir küldür hamsız derken kastettiğim de bu yani. Eyvallah. Genel... Yani inanılmaz bir <gülüyor> e, ilişkisellik var. İlişki av var yani. Bu şey coğrafya, coğrafya üzerinde. Da. Konudan bağımsız bir şey. E, felsefe bilim e, çalışmalarının bu denli güçlü olduğu e, toplumlarda, devletlerde ee, savaş olabilir. Onu kastetmiyorum. Siyasal organizasyon ee, çürümüş olabilir mi? Yok. Mümkün değil. Çünkü tüm bu faaliyetleri siyasal organizasyon destekliyor. Tebriz'i ben kurmuyorum canım. Gazan Han kuruyor. Tam bu noktada hocam. Konya'yı da Selçuklu Sultanları. Mesela M Muhittin Pervane olmadan sen Konevi'yi, e hmm. e Celaleddin Rumi'yi, Mevlana'yı, Sıracettin Urmevi'yi, Ekmeleddin Nahçıvani'yi, Kutbu Tüsüleri'yi nasıl anlayacaksın? Onu e Sivas... Gök Medenisi'ye mühendis olarak ataya mı pervane? Hmm. Yani bu şimdi şöyle biraz da ne kadar para, şey kö, ekmek o kadar köfte hmm. mi? He? Bu işler parayla oluyor. Hmm. He? E, şeye bir ce cevap olması açısından e, Fethi öncesi Fatih e, Bizans'ın çürümüş olduğu yok böyle perişan vesaire. Zaten küçük her şey bir devlet zaten. Tabii ki 1000 gittiği... e, yıllık 1000 yaşında bir insan. 21 yaşında bir delikanlı nasıl kavga etsin ya? Osmanlı genç. Yapılan fethin büyüklüğünü tahvif etmek üzere biraz yok, yok. böyle bir şey Bizans, mi hocam? Bizans o dönemde büyük bir entelektüel grubu barındırıyor bak. Gemistis Platon mesela bilinmez pek Türkiye'de. Gemistis Platon 15. yüzyılın ilk yarısının en önemli düşünüdür dünya ölçeğinde. Hmm. Bak sadece Bizans ölçeği dünya ölçüğünde en önemli düşünülenemidir Gemistis Platon. Bugünkü Yunan kimliğini kuran adamdır. Çünkü Bizans Doğu Roma'dır. Bizans 1700'lerinden sonra uydurulmuş bir tabir. Fransız'dan uydurduğu bir tabir. Bizanslar kendilerini Romalı olarak kabul ederler. Ama Bizans'ın bu çıkmazdan kurtulması için Yunan kimliğine geri dönmesi iddiası Platon'un iddiasıdır. Ve ilk Yunan mitolojisi kitabını yazıyor. Bu kitabı Skolarius kendi öğrencisi yakıyor. Ama niye günümüze geliyor? Çünkü Fatih Sultan Mehmet bu eseri Arapça'ya tercüme ettirmiş. Tercümedenin girişini bir oku, Allah beni affetsin. Bu saçma sapan kitabı tercüme ediyorum ama Sultan Emre'de yapacak bir şey yok. Yunan mitolojisidir. Yemissiz Platon. E, tabii e, entelektüel insanlar kendi kültürlerinin kaderleriyle ilgilenirler. Kendi milletlerinin değil sadece. Şimdi e, devlet oradan kalkıyor. Büyük bir güç geliyor. Bunu görüyor gemisiz Platon. Ama kültürü nasıl muhafaza edilir? Çünkü kültür durduğun zaman yeniden bir millet üretebilirsin. Ama kültür gitti, millet bir süre sonra erir gider o asimine olur. Millet de kalmaz. Millet de kalmaz. Şimdi gemisiz Platon e, şunu e, varsayıyor mesela. Biz nereye gittik Tebriz'den? E, ben Fethiye'ye ilişkiniz. E, o zaman ilişkin. ben bunu, buna yer bu. Tabii Çünkü tabii. uzun buna zevkin. ayrıca tabii, bir tabii, şey yaparız. Yani... Gemisiz Platon'un yapmaya istedikleri yaptıkları mesela Bursa'da Molla Fenari ile Abdurrahman Bistami ile görüşmeleri Edirne'de ve Bursa'da tasvur tarikatlarında tekkelerde kalması filan filan bir sürü hikaye var. Belki Fatih neyin peşindeydi diye bir Fatih özel... Yaparız onu e, tabi. Onun kütüphanesinden hareketler hocam. tabii tabii Fatih üzerine konuşuruz. Büyük şey olur. Evet. Şimdi demin dediniz ki bunun çok uzun mesele daha sonra konuşalım müstakil olarak ama ben tamamına ilişkin bu beş... Şam'da tıp dediniz. Şam ve Kahire'de tıp ve Kahir, asonim, Kahire'de, asonim, evet. evet. Tebriz'de matematik doğa ilişkisi hususen. Merkezi konulardan. Merkezi konu Anadolu'da Ama Konya'da. aynı zamanda Tebriz'de bir problemde yine tıptır. O da el kanun fıt tıbbın hmm. en geniş yorumunun hazırlanması. Dolayısıyla. E, tabii tabii. Burada şeyi merak ettim. Fır Bu saydınız abi. coğrafyalarda farklı şey temsil gücü yüksek örnek çıkması dolayısıyla hususen bir coğrafi bir okuması yapılabilir mi acaba ya, diye. Ee, işte Anadolu'da gerçekliği nasıl elde ederiz? İrfani olarak mı? Ee, Meşşailerin kimi, yöntemimi doğrudur? Tartışması olurken Anadolu'da astronomi aletlerinin pratik astronominin e, çok... çünkü henüz coğrafi şey, politik, politik organizasyonlar Halk, ilişkin. Ona, ona, tamam. ona yüksek kültür dediğin şey homojenlik ister. Henüz daha öyle bir homojenlik yok. Biraz karışık Anadolu. Anadolu'nun kaderi şu, Gazana'nın Müslüman olmasına rağmen bile Anadolu durulmuyor. Çünkü Moğol valiler henüz daha Müslüman olmamış. Bir sürü kavga yürültü var. Anadolu bir istikrarsız ada gibi o dönemde. Hmm. Dolayısıyla bu tür büyük rasathane faaliyetleri yapamazsın. Onun için zaten pek çok alim ya Mısır'a geçecek ya da İran'a İran da coğrafyası, istikrar coğrafyasına dönecek. E, o açıdan e, tabii bu biraz da oradaki isimlerle de alakalı, e, isimlerle, alakalı, o isimlerin kafasındaki problematikle alakalı. Yani Einstein'ı san Ankara'ya getirsen de aynı, Princeton'a getirsen de aynı. adamın kafasında belli bir problem ağı var. Anlamıyor muyum? Orayı o hale tabii, halinde dönüştürüyor. Tabii. Tabii. Tabii. Şimdi e, Tebriz'in başında da. Kutbuttin Şirazi var. Belki Kutput Şirazi hakkında ayrı bir program yaparız. Çünkü Anadolu'daki matematik bilimlerinin kurucu ismidir Kutbuttin Şirazi. Şimdi burada Tebliz'de o bahsettiğimiz doğa gerçeklik ilişkisi matematik gerçeklik ilişkisi meselesi çok ciddi bir mesele. Şimdi ne demiştik? Hatırla bir insanın idrakinin üç temel fonksiyonu var. Dil, Mantık ve matematik ve ilginçtir demiştik hatırla. Üçü de bu yüzyılda e, patlıyor. Evet. Dil çalışmaları, beraat teorileri, sekkakiler. Mesela Kutb-ı aynı zamanda büyük bir beraatçıdır. Miftah ol müftah diye beraat kitabına bir yorum yazıyor. Dersler yapıyor. Hocam bununla konuşmuştuk. Olmadıkları evet. bir şey yok. Bu dönem ee, alim profili. Bunlar kalburüstü adamlar. O dönemde binlerce insan var. Ama işin, projenin yani işin başında bulunan, projenin başında bulunan insanların e, yönelimleri tek e, kanatlı değil. Yani bir matematikçi çıkıp matematik önemlidir dese çok kimse ciddiye almayabilir. Ama Kutbettin Şenazi gibi hem dil bilimci hem müfessir, adamın kış ciddi tefsiri var. Hem e, matematikçi hem pratik astronom hem teorik astronom, hem müzisyen, müzisyen teorisyen ve pratisyen hem anende hem sazende. Hem teorisyen tabii. O çıkıp söyleyince... Ha, adam hem işraki filozof. O çıkıp söyleyince adam aynı zamanda ehli, hadis ekolüne mensup. Hadisçi. Aynı zamanda Gazali çizgisinde bakış açısı var. işraki bir filozof. Yani hemen hemen her konuda adamın şeyi var. Behresi var. Şimdi o adam çıkıp ya biz bu gerçekliği matematikle mi bileceğiz? Mantıkla mı bileceğiz? Dille mi bileceğiz? Tartışmasını yapması kenden sonraki nesiller için çok anlamlı. Bu e, İslam dünyasındaki matematik bilimlerinin e, kaderiliği ile de alakalı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla Kutlutti Şirazi'nin e, şeyi nedir? Ayrı uzun önüne ama e, çevresinde bulunan isimlere baktığımız zaman. Mesela Kemalettin Farisi. Bak. Kemalettin Farisi sadece İslam dünyasının değil, modern öncesi dönemdeki en büyük e, matematiklerinden biri. Sayılar teorisi üzerine çalışıyor. Geçen bahsettiği Komünat Anadolu'nun konuşuyor ve aritmetiğin temel teoremini kuruyor. Ondan sonra bütün tüm matematiği ispatlı hale getirmeye çalışıyor. Belirli aksiyonlardan hareket ederek. Yani böyle sadece kurallar, formüller değil de o formüllerin neye dayanıyor o formüller? Onların matematik ispatlarını yapıyor. Matematiksel tüme varımı çok sıkı bir şekilde kullanıyor. Şimdi bu Kutbetti Şiraz'ın öğrencisi ve Te Tebriz'de çalışıyor. Şimdi çok önemli bir konu Tebriz'in İslam tarihi ve Akdeniz dünyası önemli bir şey. İbn-i Hisey'in optiğini yeniden gündeme taşımaları. İbn-i Hisey'in optiğini işte kim biliyor? Büyük isimler biliyor. Ama cari olan şey kültüre dahil değil henüz. Siz şimdi bir şeyi icat ettiniz hemen o sabahtan akşama şeye takılmıyor. Girmiyor. Kutbuddin Şirazi Mısır'a gittiği zaman büyük bir ihtimalle İbn-i Kitabul Menazır'ını da gün alıyor. Çünkü döndüğü zaman öğrencisi Kemalettin Farisi'yi görevlendiriyor. Bunu bu optik konusunu yeniden ele al. Ve Tenkihül Menazır dediğimiz bir yeni kitap yazıyor Kemalettin Farisi orada. Ne yapıyor? Bir tür tahrir yapıyor yani. İbn-i o zamana kadar gelen ee, yanlışlanan bilgileri kitaptan ayıklıyor. Ee, yeni bilgiler ekliyor. İşte Gökkuşağı'nın matematik analizini yapıyor. Doğru bir şekilde. E, ve burası da önemli. Özellikle yine Tebriz'de çalışan büyük e, alimlerden Kaşkarlı, Cemalettin Türkistani, Cemalettin Fars'ın hocasıdır. Bunu, bak bu çok önemli. Ders kitabına dönüştürmesini istiyor. Şimdi optik ders kitabı olarak yazılıyor. Ve Tebliz'de ders kitabı ders olarak okutuluyor. Bu çok önemli bir şey. İlk mi? Bu? İlk. Yani optiğin derse dönüşmesi hmm. ve ders kitabı olarak, ders olarak okutulması ilk. Benim Yeni bildiğin, ortaya konulan optiğin tabii. Benim bildiğim. Tabii tabi tabii. Yani bil, daha önce hiç görmedim ben. Yani optik hmm. çalışılıyor, biliniyor ama İslam dünyasında optiğin medrese müfredatına girmesi, ve bir medrese okutulması ve bunun için de ders kitabı yazılması Merv çizgisinde ve e, bilgi akışına... ...sokulması, kültüre dahil edilmesi... ...burada oluyor. Bunu nereden biliyoruz? Davud'un Kayseri Tebriz'de... ...iken büyük ihtimalle optik okuyor. Çünkü Orhan Gazi'ye... ...sunduğu kitapta... E, ...optik bölümü var. Artık optik o kadar şey değil yani... ...herkesin el atacağı bir alan değil. Yani Astronomik genel bir alandır, matematik genel bir alandır ama... ...matematikte diyelim siz... ...denklemler teorisini el atmanız... ...nadiraptan olur yani. Onun gibi bir şey. E, o açıdan... E, ...bu mesela eee Tebrizle birlikte optik o kadar yerleşiyor ki artık İbn-i optiği, onun dışında bir optik elbette İbn-i Sina optiği dikkate alınıyor, Razi'nin yorumları ele alınıyor ama ana damarlardan biri de İbn-i optiği oluyor. Bu Buradan Tebrizle beraber Kutbuddin Şirazinin, Kemaattin Farisi'nin, Cemaleddin Türkistani'nin şeyiyle, Semerkant'ta benzer şeyi göreceğiz, İstanbul'da benzer şeyi göreceğiz. Bir ara soru hocam şöyle e... Daha önceki programlarımızda da hep arada geçti, söylediniz. Bir fotoğraf çıkartmak için bunu soruyorum. Şöyle bir şey yok doğru anlıyorsam. Bir yorum geliştirildi. Bu yorum daha önceki yorumları tekzip ediyor, yok. değiştiriyor. Abi çok güzel bir soru sordum. O geri kalanlar harika. çöpe atılmıyor. Hayır, harika bir soru sordum. Bak bunu, bu çok güzel bir soru. Şimdi siz diyelim ki İbn-i Sinacı teoriyle optik yapıyorsunuz. Geldi İbn İsem bir optik teorisi ortaya çıkarttı. Ya bilim böyle çalışmaz. Yani e, hemen teoriyi atalım. Değil. O teorinin mensupları, o teoriyle yetişmiş insanlar savunularını yapıyorlar. Bu iyi de bir şey. Niye? Hmm. İbn İsemci teorinin eksik taraflarını, yanlış taraflarını tespit etmeye... Burayı daha tabii, burayı da güçlendiriyorlar böylece. E, bu Buna bilim felsefesinde e, biz bu Fransız bilim tarihçisi, fizikçisi Duhem'in ismiyle Duhem... Tezi deniyor. Yani herhangi bir bilimsel teori icat edildiği zaman e, o teorinin karşı olduğu teorinin mensupları teoriyi hemen terk etmezler. Hı -hı. Teoriyi yeniden gözden geçirirler. İstihdam hatta, sorunu hatta, bile var. Hatta, hatta hatta yeni bir olguyla karşılaştıklarında mevcut teori o olguyu açıklayamıyor diye teori hemen bırakılmaz. Hı -hı. Yani o şey çok teknik bir şeydir Duhem. Sonra biz ona Duhem-Kuayn tezi diyorlar bilim felsefesinde. Yani bir Kuin'a bazı eklemeler yapıyor. Yani öyle basit bir şey değil o. Yani biz alt seviyede bunu çocukça çorap giyip çıkartmaya benziyoruz. Öyle değil bu. Yani siz herhangi bir teoriyle iş gördüğünüz zaman o teori sadece için basit anlamıyla bir esrüman değil. Sizin gözlüğünüz o. Tüm olgu olaylara ondan bakıyorsunuz ona göre yorumluyorsun olgu olaylara. Başka bir teori çıktığı zaman eyvallah hemen ben onu bırakayım, o gözlüğü takayım öyle bir şey yok. Şimdi diyelim ki Kutbettin Muhammed'in ya da Mirim Çelebi'nin optik kitapları aldığınız zaman, e, hatta hatta Kemalettin Farisi'nin eserlerinde bile e, İbn -i, İbn -i Sina'cı e, ışık teorisi, renk teorisi, görme teorisi ile İbn Semyan'ın muhakemetini görüyorsun. Hmm. Çünkü İbn Sina'nın da kendine göre, özellikle kavramsal düzeyde, metafizik düzeyde çok ciddi iddiaları var. Yani e, ışık-renk e, ilişkisini öyle açıklamak kolay bir iş değil ki hala bugün ışık ne yani? Evet. Bir sürü sıkıntı var. O açıdan çok güzel bir şey nokta işaret ettim. E, bu şu açıdan önemli. İslam dünyasında herhangi bir olgu olay açıklamak için geliştirilmiş birkaç teori aynı anda iş başında olabilir. Bugün de var aslında yukarıda. E, kozmoloji Big Bang teorisi diyorsun ama başka teoriler de var. E, o açıdan e, hemen terk etmiyorlar. Tam tersine tam tersine te bence terk edilmesi e, yeni teorinin aleyhine olan bir şey. Çünkü o teorinin kendini sınaması, kendi gücünü gösterebilmesi ancak karşı tarafın eleştirisiyle. Çünkü teorinin eleştirel dayanaklılığı o teorinin e, yerleşmesine neden oluyor. Başta Cemaleddin Farisi eee Menazır'da ya da Et Tefsir fi şey, Elbesair fi ilmin Menazır adlı kitaplarında e, özellikle tabii tenkitte eee İbn optik teorisini daha da geliştirirken İbn Heysem'in e, İbn Sina'nın Fahrettin Razi'nin e, özellikle İbn Heysem'den sonraki e, isimlerin eleştirilerini de göz önünde bulunduruyor. Ve ona göre zaten ona e, son bir hal veriyor, son bir şekil veriyor. Bu sadece optikte olmuyor bak. Mesela e, astronomi teorilerinde de ciddi tartışmalar var. Yani gezegenler Teorisi, gökyüzündeki sistem nasıl çalışıyor, bunun matematik modellemesi nasıl... Diyelim ki Muhyiddin Urdan'ın bir teorisi var, Nasreddin Töğsün'in kendi göre bir teorisi var, Kurt Putin Şirazı bir teorilerle mesela şey yapıyor. Birbirliyle radikal farklılıklar var mı bu türler arasında? tabii. Şimdi şöyle, mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Kutbettin için uzun bir süre klasik teoriyi sürdürmeye çalışıyor. İşte e, antik dönemden gelen, Apollonustan gelen, e, ondan hmm. sonra ve ilk dönem Bağdat'taki e, astronomların teorilerini savunmaya çalışıyor. Ama niye gösteriyor bize? Bu teorilerle nereye kadar gidebilirlerini gösteriyor. Tıkandığı yerde Ur diye ve Tusiye e, mülacat ediyor. Fakat eski teorileri çok iyi analiz etmesinin ona verdiği güçle bu teorileri geliştiriyor bu sefer. Hem Urdin'in hem de Kutsi'nin hocası Tuğsi'nin teorilerini geliştiriyor. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? O klasik birikimin gücü yeni olanı anlamlandırma ve yorumlamada ona çok ciddi bir güç veriyor. Bu farklılık, çeşitlilik bir bereket. Tabii tabii. Kesinlikle. Sonra şey tartışmada çok önemli. Şimdi e, siz bu teorileri geliştirirken belirli gözlemlere dayanıyorsunuz, o gözlemlerden elde ettiğiniz parametreleri kullanıyorsunuz. Bu e, gözlem meselesinde de ciddi bir tartışma var. As gözlem nedir? Epistemik değeri nedir? Siz o gerçeklikten veriler aldığınız zaman bu verilerin e, modellenmesi yapılırken e, ne kadar e, güvenilirdir bunlar? Ve bir... E, Dönemi için büyük soru. Tabii tabii. Rasat tartışması yapıyor. Rasat nedir? Gökyüzünü rasat etmek nedir tartışması var. Urdi metin yazıyor. Bununla alakalı Kodbuti Şirazi yazıyor. Ve bu sefer şey üzerine, ZİÇ'ler üzerinde tartışmaya başlıyorlar. Fusi'nin e, Merak'a dazladığı ZİÇ, e, Tebiz'de eleştiriye konu oluyor. Mesela Vabab Kendi diye bir adam var. Çok bilinmez e, literatürde. E, vabek Nevi. Mesela o adam oturuyor zicleri yani zic ne demekti gökyüzündeki cisimlerin parametrelerini tespit etme gözlem yoluyla gözlem bu kafadan matematiksel olan bir şey değil rasat yapacaksınca Babak ne mesela oturuyor Çin e, e, e, Tusi'nin zicini ve diğer zicleri kritere tabi tutuyor siz yanlış gözlem yapıyorsunuz şu şu açıdan gözlem yapıyorsunuz verdiğiniz değerler. Problemi değerler Jüpiter için şunu çıkmışlar. Ve çok enteresan bir metni var günümüze gelen. Ee, şeyi tassiye eden. Zişleri tassiye eden. İnanılmaz bir şey var ulema alimler arasında. Tartışma var. Ee, şimdi e, aynı dönemde mesela e, Kaykonides diye bir adam. Bu Kaykonides öyle bir çocuk değil tabii. Ee, Bizans tarafın, tarafı, devlet tarafından ee, İran coğrafyası Orta Asya coğrafyasındaki Ortodoksların kardinali olarak atanıyor. Hmm. Çok enteresan bir adam. Yine 1250-1350 bandında. <gülüyor> 1280'ler falan. Ee, ve bu Tebriz'e geliyor. Tabi Tebriz başkent. Şimdazana'nın. Şim, Şim ve e, vazifesi var. Onu yapıyor ama Tebriz'i gördüğü zaman şey öğrenmek istiyor. O ilimleri öğrenmek istiyor. Tabi Burası çok ilginç. Vazifesi normalde dini bir vazifesi. Tabii tabi kardinal. kardinal. Ama entelektüel bir adam. Öğretmiyorlar. İlhanlar. İlhanlar değil. Ulama öğretmiyor. Niye öğretmiyor? Bunlar çünkü tehlikeli bilimler. Astronomi, astroloji, gökyüzü, matematik, astronomi aletleri. Yani bugün nasıl ki siz yurt dışında... E, belirli bilgileri size vermezler yani biyolojik silah üretecek nükleer te teknoloji uzay teknolojisi yapay yani ince şeyleri yani Amerika'nın elindeki bilgileri ne kadar üniversitede öğretiliyor mesela değil mi bazı bilgiler e, hatta bilinse bile onun üretimine izin vermiyorlar değil mi nükleer silah herkes üretemiyor ya Tabii, tabii. Ee, yani öldürürler, öldürürler götürürler filan. Bir falan. tane örneği var işte Pakistan'da yani kaçar. Pakistan'da, Irak şu bu. Her yerde böyle. İran'da, şurada, burada. Yani Türkiye üretmeye kalksa ne olur? Şimdi o dönemde de bilgi... Böyle bir şey. Tabii. Yani Ali Kuşçu'nun İstanbul'a gelmesi neredeyse 15-20 yıl sürüyor. Öyle kolay değil. Bir astronomi. Hadi eyvallah ben şuraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Bir kere İbni Haldun da öyle. İbn Haldun hani astronomi filan değil ama İbni Haldun da kafasına göre oraya gideyim, buraya gideyim, gideyim yok öyle bir şey. Hmm. Büyük alimler e, çünkü bilgi her zaman bir güç e, bir kere devletlere bir şey saygınlık kazandırıyor Falanca canim şu falanca devlette bir de ürettikleri, ürettikleri şey itibarlı. tabii şey tam çok açıklayıcı bir örnek sanki o zaman hocam o Pakistan'daki yakın zamanlarda da vefat etti ismi neydi o atom bombası atom e, e, teknolojisini geliştiren e, Hı -hı. hoca'nın Hı -hı. Etrafında yani bütün bir Pakistan'ı çökerttiler adam için ya, kabaca. Şimdi tabi tam bilim, benzer örnek sanki. Bilim sefe bilim tane kriminoloji diye bir alt dal var. Hmm. Kriminoloji yani bugün de böyle büyük firmalar birbirlerini adamları kaçırdılar, öldürürler. Bu özellikle silah ve şey ilaç teknolojisi, hmm. biyoloji, biyoteknolojide bu tür şeyler var. Biz hmm. bunlar tabii bilim tarihinin bir konusudur bu. Eyvallah. Felse, bilim tanrı kriminoloji. Bu Bunu biraz daha konuşmak isterim hocam. Ee, yine mi bitti? Yine bitti. Ee, reklamdan sonra e, son bölümle karşınızda olacağız. Yeniden merhabalar. Son bölümle artık karşınızdayız. Soruların peşinde. Tebriz Matematik ve Astronomi, Astronomi Okulu ve etrafında aslında okula da çok girmedik belki hocam ama etrafında epey konuştuk. Çok keyifli bir bölüm oldu yine. Şimdi Kay Konides'in Tebriz'e gelip bilgi talep etmesi ve ona evet. hayır denmesi o ilginç, meselesi. Evet, o ilginç bir konu. Ee, ee, ulema ders vermeyi reddediyor. Ama e, tabii Bizans'ı temsilen orada olduğu için İlhanlı Han'ı e, tırnak içinde bir baskı uyguluyor. Diplomatik bir mesele bu. Evet yani e, bir kişi hariç hiç kimse buna yanaşmıyor. E, Şemsi Buhari diye bir alim e, bunu kabul ediyor belki devlet olan irtibatı dolayısıyla. Hı. Burası önemli çünkü e, şeye, kaykonu dese matematik öğretiyor. E, astronomi öğretiyor. Ha, bu Şemsi Buhari de gene çok yönlü. Tabii, tabii, e, ama hususen şeyi bu uzmanlıklar. Ama uzmanlık aforiz olarak. ediliyor. Ulema yani, kamuoyunda. Evet. Tebriz ve civarı diyelim ulema bunu aforoz ediyor. Yani aforöz ediyor. Tabi Hristiyan bir tabir ama yani kendi içinden atıyor. Tepkisini koyuyor yani. İlginç. Çünkü tehlikeli bilimleri yabancılara öğretiyorsun sen. Böyle bir şey daha öncesinde gördük mü? Bu hiç kadar bah... sistematik ben görmedim. Hmm. Var tabi bunun örnekleri ama bu topyekün bir okulun çünkü Tebriz'de sadece bir okul yok. Onu da söyleyeyim geri gelmişken. Tebriz Matematik Asunlu Okulu Şembi Gazan var. Bir de Rebi Reşidi var. Bu reb Reşidi de Reşidi Din'in kurduğu... ...büyük tarihçi, devlet adamının kurduğu bir okul. Ee, orada mesela... ...medreseler var. rasathanı yok tabi. Medreseler var. Oranın baskın şeyi nedir? E, baskın Şii şey özelliği şu. İrfan. Hmm. Ve e, daha da öte önemlisi tüm entelektüel faaliyetleri için gerekli olan kağıt fabrikaları kuruyor. Şimdi bunu yeri gelmişken söyleyelim Yusuf kardeşim. Madde tek başına olmadan, yani madde olmadan mana ortaya çıkmaz. Yani sizin kağıdınız yok, mürekkebiniz yok, efendim ee, mumunuz yok, şu yok, bu yok ama ee, kitap yazamazsın yani. Kafanda istediği kadar dolu olsun. Bilgiyi çoğaltamazsın, Reşidü, ulaştıramazsın. Reşedüttin ee, fazılla aynı zamanda bir alim e, Hemedani, Hemedani. Hatta e, büyük bir vakıf kuruyor. Bu vakıfın e, burs verirken bir şartı var. Eser istinsa edeceksin. Eser çoğaltacaksın. Tabii. E, ne kadar eser çoğaltırsan... Bugünkü modeli orada o zaman kurmuş. Tabii tabii. E, ondan sonra büyük bir kütüphane kuruyor. E, hanikahlar kuruyor ve özellikle kağıt fabrikaları kuruyor ve burada e, sadece kendi İç ihtiyaçlarını değil, Tebriz Okulu'nun ya da diğer e, ulemanın da ihtiyaçlarını, ilmi faaliyetlerine ihtiyaçlarını karşılıyor. Dolayısıyla Tebriz çok dinamik bir şey. Bunu görüyor Kaykun ve Burada Farsça öğreniyor tabii. E, çünkü devletin resmi dili Farsça. Önce Trabzon'a gidiyor. Trabzon'da bir okul kuruyor. Burada e, matematik, astronomi e, eğitimi veriyor. Trabzon, e... o zaman Çeyle bağlı Bizans'a bağlı. Bizans bağlı. Sonra İstanbul'a gidip tek bir okul açıyor ve sadece okulaşmakla kalmıyor, ee, özellikle astronomi, astronomi aletleri ve hiç tercümeleri yapıyor kendisi. Orada bunların, öğrendiği. Tabi, bunlar hepsi elimizde. Şimdi burada ilginç olan şu, bir eser telaffuz ediyor. Bak çok ilginç bu. Kendisi telaffuz etmiş gibi bunu sunuyor. E, sunuyor. Ve bu e, Avrupa'ya gidiyor. Modern astronominin önemli metinlerden biridir. Zemininde bunlar önemli metinlerden biridir bu. Gezegenler teorisiyle alakalı. İslam dünyasındaki yeni yaklaşımları aslında içiriyor. Bu ilk bulunduğunda bilim tarihi çalışmalarında Aa, e, modern astronominin ortaya çıkmasındaki zemin İslam'la alakalı değil, Bizans'la alakalıymış. Denildim. deyip e, şey yaptılar bunu. Bir sürü metin yazıldı. Ama sonra bu fark ediliyor ki Tusi'nin ettesklinin et ilk versiyonu olan Farsça kitabının e, Bizans Rumcasıyla e, yeniden yazılmış hali. Şimdi bu şu açıdan önemli, bu anlattıklarım bilgiye ilişkin e, bakış açısı, gizli bilgi, tehlikeli bilgi anlayışı, bilginin saklanması hmm. ve o bilginin paylaşılmasına kalkışan birine ulemanın gösterdiği tepki gibi pek çok e, meseleyi de ince. Bilim tarihi sadece meselenin teorik analizi değil. Onun toplumsal ilişkileri, psikolojisi, bilim adamı psikolojisi. Bilimin psikolojisi diye bir şey var ya, bilim adamının psikolojisi var. Şeyi e, reklam arasında söylemiştim. Tekrar belki ifade etmek lazım. Biz hani bildiğimiz, çok da yaygın olan Aselsan mühendislerini taşıyan uçak düştü. Böyle evet. şeyler yaşıyoruz Bunlar, modern dünyada. O de vardı. Var yani, tabii, değil tabii. mi? Tabii. Bilginin türüne göre tabii. O kıymetli bilgiye Özellikle haiz olan astronomi ve astroloji kaçırılma e, öldürme Kolay astronomlar, büyük astronomlar, özellikle rasat yapan astronomlar çok rahat seyahat edemezler klasik yermekte. Hmm. Çünkü gökyüzüyle konuşan adamlar bunlar. O tabii o dönemin kozmonistini, o dönemin astronomisini, felsefisini iç içe yapılar olarak düşündüğünde bu anlamı, bugün baktığında pek bir anlam ifade etmiyor sana. Bugün daha pratik konulara yoğunlaşıyorsun. Aynı şekilde silah teknolojisinde başarılı olan insanlar da çok rahat seyahat edemiyorlar. Mi, ok. Ok yay hmm. gibi o dönemin savaş aletleri konusunda çok uzman olan isimler de öyle özel kuruma altında onlar. Çok kaçırılıyorlar yani. İnsanoğlunun serüveni aslında değişmiyor i̇drak, bu anlamda. İddirak imkanlarımız aynı. Çünkü büyük bir mutasyon geçirmedikçe araçlar yani, değişiyor. Araçlar değişiyor. Tabi tabi tabi. Aynı hmm. sorular, aynı sorunlar devam ediyor elbette. elbette yani Bu açıdan e, şey... Fakat Kayko Nides hocam şimdi Ulema Tebriz de ona ders vermeyi reddetmiş olması ve bir tane hoca bulmuş olmasına rağmen hem Trabzon'da hem İstanbul'da açtı. iyi çok, çalışmış. çok güçlü bir adamın e, Şems-i Buhari'nin birkaç eseri günümüze geliyor. Zaten Bizans Rumcası'nda tercüme ediyor. Zannediyorum e, bir eseri Topkapı'da olacak. E, şimdi şöyle Tebriz'in bir özelliği şu. Tabii Merakadan geliyor ya. E, isimler çok kalburüstü bak. Kutbuttin Şirazi. Tek tek sana hangi alanlarda uzman olduğunu ve hangi sene etseydiğini yazsam, bir, bir yarım saat alır. Program biter. Tabi, Cemalettin Türkistani, e, Fazullah Ubeydi, Kemalettin Farisi, İbnül Havvam Şemseddin Semerkandi, Kaykoli, e, Vebeknevi, <gülüyor> biraz önce Vebeknevi'den bahsettim. E, böyle çok e, İmadettin Kâşi, çok kabulüstü isimler bunlar. İbn Sina ayarına yakın değil yani mi hocam yani? Şöyle yok İbn. İblis... Tamam yerine oturalım diye soruyorum. Şimdi tabi ya şöyle uğraştıkları alanların çeşitliliği bakımından şimdi bak en az bilinen biri İmādettin Kāşya. Bak çok bilinmez Türkiye'de ya da literatürde pek bilinmeyen biri İmādettin Kāş. Ya bu adam belaat alimi, fıkıh alimi, e, cebir e, nedir onda da e, aritmetik. Hemen her konuda eser yazıyor ve bir de oturmuş mesela tarihte ilk defa şöyle bir şey yazmış. O dönemdeki hesap sistemlerini mukayesele inceliyor mesela. Bir hesap sistemi var, başka bir hesap sistemi var. İşte Tekliçeyle ilgili bunları mukayesele bir eser yazıyor. Yani kambulist adamlar bunlar yazdıkları Bilginin eserler. az olmasıyla ile ilgili değil değil mi? Çünkü rahatsız edici hocam bu Bilgi az mı? Şöyle. Bilgi hiçbir zaman az olmaz bak. <gülüyor> güzel. Şey şöyle rahatsız edici oluyor Hi Hi Hi hocam. Hipokrates'in, Milattan önce 400 abicim Hipokrates, Milattan önce 400 bu adam. Eee Hipokrat'in aforizmaları diye bir eser var. Bu Fusul'ül Hipokrat diye Arapçaya çevriliyor. Bunun ikinci maddesi. Burada aforizmalar var böyle. İkinci maddesi ne biliyor musun? Nedir? Ya bu tıp sanatı çok geniş. Bir insanın ömrü tüm tıbbı öğrenmeye yetmiyor. Bu cümle üzerine İbn-i hmm. Nefis'in yazdığı şehri bir oku sen. Şimdi bu M.Ö. 400'den tamam. tıp için söylenen bir cümle. <gülüyor> tamam. O zaman İbn-i Sina'nın o meşhur ona atfedilen şeyi var ya, gençliğimizde bir dönem tıpla meşgul olduk diye bir doğrudur, yanlıştır bilemiyorum. Bir şeyi var. i̇bn Sina'ya atfedilen. Her zaman meşgul olmuş. Anlamadım onu. Gençliğimizde yani büyük hekimsiniz diye bir yerde iltifat edilince ha, ha, gençliğimizde bir dönem meşgul olduk. Tabii çünkü i̇bn Sina Sinan 18 yaşında her şeyi bitirmişti zaten. Ama o çok istisna bir adam. Değil mi? Değil mi? O, tabii, onunla tabii. ilgili. Tabii. Şimdi bak <gülüyor> yine aynı şekilde burada bu saydığımız çeşitli disiplinlerde uzmanlık, eser te telif etmiş isimlerin tamamı çok istisna isimler olmaları binlerce adam var. İstisna hepsi de böyle. Yok. yok. Binlerce adamın içinde bunlar istisna. Konuşuyoruz. Yani bunları. biz tabii bilim tarihini biraz da hmm. anlatırken üst isimlerden anlatıyoruz. Newton diyorsun, Newton döneminde kaç tane fizikçi var İngiliz acaba bilimde uğraşan, doğa felsefesi bir sürü adam var. Ee, biz istisnadan anlatıyoruz. Yani Einstein diyorsun, Heisenberg diyorsun, Bohr diyorsun. Bir sürü adam var onların fizikte uğraşan ama iş yapan, üretim yapan kendi bağlamında uğraştığı konuyu bir adım öne taşıyan insanlardan bahsediyorsun. Biraz bu böyle yani. Şimdi sen i̇bn Sina'nın şifasında bahsettiği isimlerin bir, hayat hakkında bilgi bile yok. Hmm. Yani o dönemde aktif olan hmm. e, eser yazarak, ders vererek ya da kamusal bağlamda tanınmış isimler yani bugün bir anlamı yok onların çoğunun. Bunlar e, eserleriyle fikirleriyle kendi bağlamlarında e, katkıda bulunan e, ya da ön açan Isimler. isimler yoksa isim çok canım şimdi Nizamettin saburi diye bir adam var mesela burada şimdi, bu Nizamettin Isaburi e, bir bilim adamı astronom matematikçi ondan sonra şeyin e, nedir kutputişçilerin talibesi ama adam ayrı ömründe tefsir yazıyor mesela ve bu tefsir çok tutuluyor şimdi düşün e, matematikle astronomiyle Efendim matematik bilimlerin hemen hemen her alanıyla e, önemli eserler yazan bir insan ki yazdığı kitaplar medreselerde müteahhit okutuluyor. Şimdi tıp bir tefsir kitabı yazdığında nasıl bir şey ortaya çıkardı? Bu bunun üzerine e, Robert hmm. Morrison diye bir bilim adamı çalıştı mesela. Sağ olsunlar. E, çünkü oradaki bilgisini Kur'an-ı kelimeyi yorumlarken kullanıyor bu adam. Nitekim bu adamın yazdığı Tusi'nin et teskire fi adlı eserine yazdığı şer tutuluyor. Ben o şer'i okudum. Teknik olarak aslında orta ölçekli bir şer. Niye tutuluyor? Çünkü metafizik bağlamı çok önemli. Şeyi teknik, astronomi tekniği önemli değil. Yani o astronominin, o teknik astronominin içinde inşa edildiği metafizik ilkeler, kavramlar... ...adamın tefsir bilgisiyle de ilişkili olduğu için çok daha tutuluyor, çok daha hmm. rahat okunuyor. Çünkü siz teknik olarak çok başarılı bir şey yazarsanız onu ancak o seviyede olan insanlar okur. Fakat onu kend, o dönemin anlam-değer dünyasıyla ilişkilendirilerek inşa ederseniz daha tabi daha dikkatli ele alınır. O aslında hangi isme el atarsak atalım o dönemde bu bağlamın çerçevesini üretiyorlar. Yani tek tek bilimlere girmiyorum. Ama benim gördüğüm mesela matematik bilimlerinde önemli bir şey matematik bilimlerin elden geldiğince ispatlı hale getirilmesi. Mesela bu dönemde çok şey hatta aritmetik bile çarşı pazar aritmetiği diyebileceğimiz ticaret aritmetiği diyebileceğimiz zihin hesabı bile bu dönemde ispatlı bir hale getirilmeye çalışılıyor. Oradaki kullanılan hmm. e, formüllerin çarpmada, bölmede, çıkartmada, kök almada, üstü sayılarda filan falan kullanılan pratik kuralların matematiksel zemini bunların ispatlarını yapmaya çalışıyor mesela hmm. Kemahettin Farisi, İmadettin Kaşi gibi isimler. O geçen haftaki programda söylediğiniz kesinlik arayışı. Tabii bununla son hmm. derece alakalı. Bir de tabii dedim ya şunu tartışıyorlar mesela şey mesela, Kutbettin Şirazi, Niyadül İdrak Asum kitabının girişinde şunu açıkça tartışıyor. Metafizikçiler var diyor. Bu adamlar eşyanın hakikatini bu metafizik dedikleri yöntemle elde ettiklerini düşünüyorlar. E ama kavgadan başka bir şey yok. bu açıkça söyleyeyim Kavga ediyor bu adam. Doğa felsefesi dediğimiz, bugün bizim ama o dönemde fizik olan, e, fiziğe baktığın zaman da diyor, üzerine ittifak ettikleri neredeyse bir konu yok. Yani sadece nesneleri nerede bunların? Çok çeşitli nesnelerden bahsediyorlar. Tabii adam e, kutbüsü işraki olduğu için diyor ki, ya şu bardağı açıklamak için yeni... Teorik entiteler üretiyorsunuz. Bu teorik entitelerin üzerine konuşurken bu bardağı unutuyorsunuz diyor. Ama matematik öyle yapmıyor. Dolayısıyla kesin bilgi bize matematik verir. Şimdi bakın bu son derece e, radikal bir test. Ama kendisi de bundan çok öyle bunu söylüyor ama kendisi de başka eserlerinden ya acaba böyle diyoruz ama çünkü e, ama bu şu açıdan önemli. E, i̇nsanlar kullanılan yöntemler hakkında belirli bir şeyi nedir o mutlak kesinlik iddiasını kaybetmiş vaziyetteler. Onun için dedik ya bin itibaren bu yöntemler yavaş yavaş o keskin sınırlarını kaybediyorlar. Sen ise o matematikçi evet. o. değil artık birbirlerinden istifade etmeye yöntemlerin bütünleştirilmesi dediğimiz hadise bu. Ha bu da belli çıkmazlara girecek yani bunu çok olumlu sonuçlar. Verecek, olumsuz sonuçlar da verecek. İşte bunlar bu coğrafyada tartışıyorlar. Bunları ciddi bir şekilde tartışıyorlar. Şimdi bir de mesela... Çok özür ee... yine hocam. Bu e, isimler bağlamında e, hem bu saydığımız 5 coğrafya Bizans'ı dışarıda bırakalım. 4 e, ana yer. Ve burada saydığınız isimler hep e, saydıklarımız en yani azından kalbülüstü. Binlerce var. var. E, kalbülüstü olup da saymadık. Aklıma gelmeyenler evet. de var. Devasa bir şey. Bunun... <gülüyor> Bunu da sallamak lazım. Yani niye e, bir de denk düşüyorlar ya aynı yani çağdaş isimler bunlar? Evet. E, buna dair bir şeyiniz var mı? Bak, Nasıl oluyor? Çok değişkenli bir şey bu. Siyasi istikrar olması lazım. Ondan sonra e, maddi bir güç olması lazım. Emredese kuruyorsunuz, para istiyor bu. Ondan sonra kitap üreteceksiniz filan. Maddi bir zemin olması lazım. E, politik e, iradenin buna taraf olması lazım. Ondan sonra bu bilgiyle uğraşan insanların kendine ait soruları, dertleri olması lazım. Ee, bir de şu var tabi, Gazali'den sonra artık ulema da bilim adamı olduğu için bu çatışmalar da ortadan kalkmış. Artık çok marjinalleşmiş bunlar. Yani şimdi İmadettin Kaşi diyorsun fakih bu adam ya. Matematikçi ve fakih yani. Kutbu Ticra'cı zaten müfessir şu bu. Yani biraz önce şey. bahsettim Nisaburu. Adam müfessir, matematik, Asunam. Um. O tür tartışmalar da bitmiş. Marjinalleşmiş. var Yok değil, var ama marjinal artık. Dolayısıyla bunu... Anlam değer dünyasıyla da entegre olmuş bu. Ve bu... Öyle bir mümbit. Verimli bir şey oluyor ki... Bütün değişkenler bir araya girse. Yani şöyle ulema var, para yok. Ya da devlet siyasi ortam buna müsait değil. Ya da toplum buna karşı... Ya da değerler bununla uyuşmuyor. Tam burada. Şimdi saydığımız yerler aynı siyasi otoritenin yönettiği yerler değil. Tamamı. Doğru. Dolayısıyla farklı yerler. Aynı istikrar oranını arayamayız Ama burada. Ama 3 5 aynı hayat görüşü içerisinde gidiyor. Bunu evet. şunun için sordum aslında hocam. Bugün mesela bir çiçeğin bir baharı getirebileceğine dair Yok, öyle bir, bir ümit beslenebilir mi? Yani bir okul, bir kaynama, o hoca talebe ilişkisi... Bir şey doğurabilir bu, mi? Bu ben kişisel kanaatimi söyleyeyim. Hep bunlar ilişkidir. Network'tur bunlar. Böyle tek başınıza büyük bir şair olabilirsiniz. Hmm. Ee, bu bir vehimdir bence. Yani Türk şiiri bir vasatı varsa orada bir büyük şair çıkar. Hmm. Hiçbir şey yoksa? Çıkmaz abi ya. Onun için diyorum İbn Haldun semasa tek yıldız saçma bir cümle yani. Hmm. Yok böyle bir şey. Yani sen e, bir, ca, bilmiyorum demiyorsun. Ben carim demiyorsun. Bir tane adamı, biri, onu da yabancı dillerden okumuşsun. O falan. E, öyle değil bu iş. i̇bn Haldun ya şöyle 11 kişi olacak ki biri gol atsın ya. Yani şimdi bana da yakışmadı bu örneği vermek ama. Güzel oldu Ben yani. futbol pek hazreden biri değilim de. Ama şimdi, şimdi biri gol atıyor diyorsun. İyi gol atıyor da 10 kişi peşinde koşuyor. Kaleyi koruyor yani. Şimdi mesele bu. Şimdi, mesela kut kut diyorsun, şu diyorsun. Bir belli bir bağlamı olacak bu işin. Hmm. Bu bir ilişki ağdır. Hani dedik ya evrende bir gülün var olabilmesi için evren artı gülün olması lazım. Bu da böyledir. Ee, yoksa tek başına biri aldı kılıcı yerine, dıgıdık gitti. Nereye gidiyorsun? Tek başına bir insan e, ortalığı değiştirebilir ama onun altında büyük bir birikim var. Hani şeye nispet ederler ya Niftan'a ben... Ee, omuzların ve devlerin omuzlarında yükselen devim. Hatırlar mısın? Hı hı. Ha. Ya da cüceyim. Bu cümlenin aslını ben söyledim mi sana burada? Hayır. Aslında bu cümle orta yüksek e, skolatsiz döneminde Arapçadan yapılan eserlerden hareket ederek ortalığı caka satan adamlar için üretilmiştir. Hı. O konuşuyor konuşuyor ama o devlerin omuzundaki cüce gibidir. Yani dev dediği ee, İslam dünyasındaki alimler Helenistik alimler filan falan. bu daha sonra bir deyime dönüşmüştür. Ee, anlatabiliyor muyum? Yani siz e, bu bir ya binlerce insan çalışıyor. Ya bir kavramı üretmek, bir teoriyi üretmek, bir modeli üretmek efendim böyle kolay bir iş değil ki. Şimdi sırf Kutbuttin Şirazi'nin Elkan'ı baş her yazma macerasını anlatayım ben. Böyle kolay tek başına yapacağınız bir iş değil bu işler yani. O dönemin değil, Bugün de değil. Niye üniversiteler kuruyorsunuz? Niye yüksek lisans doktoralar yaptırtıyorsunuz? Niye akademiler kuruyorsunuz? Yani şu... Hocam bunu konuşalım mı? Yani şeyde yine konuşmuştuk. Bu medrese bağlamında işte Aydın Sayılı Hocanın bir makalesine denk geldiğimi söylemiştim mi? Orada siz de ifade ettiniz. Tıp ile bu rasathaneler arasında sürekli altını çiziyor Aydın Hoca. Yani rasathanede değil de o Tıp, biliminin Olmukül o dönemdeki yani. e, entelektüel çevrelerde nasıl öne çıktığını biz astronom matematik bilimleri diyoruz ama mesela önümüzdeki hafta şunu konuşalım tam bu yüzyılda tıp ne durumda İbn Nefis konuşalım biraz hmm. davranış konuşalım e, e, nedir onun adı kutputli chirazinin elkanun fıttabı bunu konuşalım tabi ben tabip değilim tıp tarihçisi de değilim teknik anlamda tıp bilmem ama onun e, temel problematiği networkleri ve neyin peşindeler? Onun üzerine Hı. bir konuşma yapalım tabii. Önümüzdeki hafta bunu konuşacağım. Bu şeyi dinlemek isterim hocam doğrusunu. Şimdi 5-6 dakikalık bir son şeyimiz kaldı bitmesine. Öyle mi? Kutbüçin Şirazi'nin Elkan'ın Fıttıb'a yazdığı şer dediniz. Tabii ben onunla ilgili uzun bir yazı yazdım. Ee, nedir? Elkan'ın Fıttıp nedir önce? Elkan'ın Fıttıb'ı i̇bn Sinan'ın meşhur tıp kitabı biliyorsun. Tüm Akdeniz dünyasındaki hatta hatta Çin, Hın, Hint, Orta Asya... Ve İslam dünyasının üretimi tıbbı son derece sistematik bir hale getirip felsefi bir perspektifle yazılan bir metin biliyorsun bu. 1000 ee, yılında yazılıyor. 1100 e, e, yılında ilk fascülinin yayınlandığı söylenir. Hatta işte 2010'da 1. yılını kutladık. Evet. Yani. 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başına ee, kadar da Avrupa dahil tüm dünyada. Yok e, yani 1650'lere kadar 17. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa'da okudu. Bizde. ...şeye kadar okutuluyor, 19. luna kadar. O metni şerh yazıyor. Şimdi yalnız bu da yanlış bir kabul. Yani şöyle bir şey de zannetmek doğrudur. İslam dünyasında bu tıp kitabı yazıldı. Herkes Erkan'ın Fıttıp taraftarı değil ha. Hmm. Böyle bir şey yok. Yani Erkan'ın Fıttıp'ın yazıldığı... E, ...kağıtları... ...poşet olarak kullanan tabipler de var. Bu böyle tıp olmaz diye. bunun sonra konuşmak gerekiyor. Hmm. Yani şöyle değil, İslam dünyası ya da İslam... herhangi bir medeniyet böyle değil. Böyle tek ipliklerle gitmiyor bu iş... Aynı anda farklı yaklaşımlar var. Mesela en dürüst e, tıbbı i̇bn Sina tıbbını pek önemsemez. Hmm. anlıyor musun? i̇bn Sina tıbbını yine aslında... E, ...İslam dünyasının merkezinde yerleştiren i̇bn ee, Fahrettin Razı'dır. El-Kulliye -el Taşar yazıyor. Tekrar o hmm. ayuka çıkıyor. Şimdi El-Kah'nın fıt meselesi uzun bir mesele. Onun üzerine belki ayrı bir oturum yapılabilir. Ama... E, Şeyin, çok ilgili bir şey söyleyeceğim sana. Kutbuddin Şirazi modern öncesi döneminde belki de İslam dünyasında hatta o Akdeniz dünyasında en önemli üç tane teorik astronomi kitabı yazıyor. Tefsiri yazıyor, dil kitapları yazıyor falan ama müzik kitabı var. Adam müzisyen. Müzik teorisyeni çalıyor, söylüyor. E, entesan da bir adamdır. Ama biliyor musunuz? Kutbettin Şirazi bunlarla hiç e, anılmak istemiyor. Hiç derdi bunlar değil ya. Yani. O 14 yaşında başhekim olan bir adamdan bahsediyorum Yalnız dikkat et. 20 yaşından gelince diyor ki ben bütün hayatımı Erkan'ın fıttıbba edeceğim. Bir kitaba. Ve tüm ömrünü bu kitap için yaşıyor. Ve tüm ömrü boyunca bu kitabın yorumunu geliştirmesi üzerine adıyor. Ama arada da bunları yapıyor. Onun için arada bunlar. Elkili yani. Bu işler Elkan'ın fıttıp işiyle uğraşırken bunları aradan çıkarttım. Hesabı bakıyor olaya yani. Adam bir kitap için yola çıkıyor kendisi bir kitaba dönüşüyor. Ben böyle bir yazı yazmıştım hmm. onlarla alakalı. Hakikaten çok dedin ya birazcık filmlik bir hadise. Sırf bu film çekilebiliyor. Bir kitap için yaşanan bir ömür. Hmm. Ve arada yaptıkları itibariyle bir tarafı da hocam rahatsız edici. E tabii şöyle şimdi Elkan'ın fıttıp... Kimden okuyacağım diyorlar ki Tusi'den okuyacaksın. Gidiyor Tusi'nin yanına bakıyor ki Tusi astronom. Hazır gelmişken astronom öğreneyim diyor. He <gülüyor> kendisi bunu söylüyor. Eyvallah, eyvallah. Dolayısıyla yani o dönemin daha bir şey konuşmadık aslında. Evet hocam kameraman arkadaş şuraya gitti şey yapıyor. Bitti, Öyle bitti, bitti bitti bitti diye. Tamam. Çok da keyifli gidiyorduk ama evet. ya, bir şey yok tabii ee... arkadaşlarının hepsinin gidecek yeri var. Eyvallah. Ramazan'ın ilk e... Gününde çok güzel bir soruların peşinde. Sonra kadar peşinde. aslında yani. Biz yapabilirdik eyvallah. Evet, biz da. yaparız yani ne olacak. Önümüzdeki hafta o halde yeni bir soruların peşindeyiz. önümüzdeki hafta sonra kadar diyeceksin diye bekledim. Onu konuşalım hocam. Haydi Ramazanlar diliyorum tekrar. Allah'a emanet. Haydi Ramazanlar.